terbiye-i nefs. İnsanın yaratılışından gaye Allah azze ve celleyi Rab olarak tanımasıdır. Bu itibarla insan geçici dünya hayatının imtihanını kazanmaya mükellef kılınmıştır. İnsan en ali ve en adi iki derece arasında yaratılmaktadır. Ali vasıfları ruh itibariyle ahzini takvim sureti ve güzel ahlaktan ibaret olan siretidir. Adi tarafıysa nefs itibariyle hayvani ve şeytani beşeri hislerdir. Demek ki insanın iki yolu vardır. Birincisi nefsinden razı olmak ve ona uymak. İkincisi nefsinin telkinlerini reddetmek. Allah Teala'nın hükmünü kabul etmek ve Resulüne ittiba etmektir üçüncü yol yoktur. Bunun için her şeyden evvel nefsi emmareye muhalefet etmek, onun telkinlerini reddetmek, bununla birlikte Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini kabul etmek ve ona teslim olmak her şeyden önce farz olan vazifedir. İşte bu vazifeye terbiyeyi i nefs denilmektedir. Eğer nefs terbiye edilmezse Allah korusun telaşa kapıldı mı korktuğuna tapar. Dikkat edin! Halkla uğraşan hakka varamaz. Tanıdığınızı zannettiğiniz kendinizi bulmak, kalbinizi temizlemek, özü, sözü, fiili birleşen insanı kamil olmanın yollarını öğrenmek, üstün derecelere ulaşmak istiyorsanız Dilara yayınlarının rehber kitaplarından Terbiye-i Nefs adlı 280 sayfalık bu esere mutlaka ama mutlaka ulaşmalısınız. Siparişleriniz için telefon numaramız 0246 232 33 21. Şimdi arayana küçük boy cep rısaalesi hediye. 0246 232 33 21. Hemen arayın.